Evet, aslında derste onu işleyecektim ben de, konu kaydı biraz. Şimdi akraba bağları, hatta münafık olan bir akrabayla bile. Mesela, Nureysi gazvesi esnasında Abdullah bin Ubey bin Sevlül, Aziz olan, Zell olanı yakında Medine'den çıkaracak diyor. Bu sözü Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a aktardıkları zaman, Ömer bin Hattab radıyallahu diyor ki Allah'ın Resulü bırak şu münafı boynunu vurayım diyor. Allah Resulü ve vesselam da işte o senin e, yani bu kimseyi Muhammed aleyhissalatü vesselam arkadaşlarını öldürüyor demelerinden, endişetinden ettiğinden dolayı işte sen ona münafık diyemesin demiyor da böyle demiyor da Muhammed arkadaşlarını öldürüyor dedirtmem diyor. Yani burada bir e, masraat gözetme var. Fakat bunun küfrü zahir. Yani dinden çıkaran bir nifakla nifak işlemişti. Bunu oğlu duyunca, e Allah'ın Resulü diyor, eğer bir kimse öldürecekse yani birisine emredeceksen o ben olayım ki onu öldüren kişiye karşı işte akrabalık hamiyeti yani cahiliye hamiyeti bir gün bana galip gelebilir. O kardeşime karşı içimde bir şey hissedebilirim. Onu ben öldüreyim diyor. Bakın aleni bir kafirden bahsetmiyoruz. Yani İslam'a hiç girmemiş, İslam'a dışarıdan saldıran kafir veya müşrikten bahsetmiyoruz. Ben Müslümanlardanım diyen ama küfrünü gizleyen. Yani pek çok kimsenin Müslüman zannettiği birisinden bahsediyoruz. Abdullah bin Ubey. Böyle deyince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, o bize işte gelip gittiği sürece biz ona Müslüman gibi muamele yapmaya devam edeceğiz diyor. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Abdullah bin Ubey bin Selun'un oğlu olan Abdullah'a işte babanın aranı iyi tut, aranızı bulalım. Babana böyle davranma, bakın böyle bir şey demiyor. Oğlu diyor ki, kellesini ben getireyim Allah'ın Resulü diyor. Onu ben öldüreyim. Yani Allah Azze ve Celle kitabında çok açık ve net bir ayette bu hükmü koymuştur. Mücadele Suresi 22. ayet. İsterse babaları, yakınları, akrabalar bile olsalar, Allah'a ve Rasulüne yan çizen kimselere sevgi besler bulamaz. Siz hangisi Layraim'den bahsediyorsunuz? Yani eğer Allah'a ve Rasulüne yan çizmiş, Allah'a ve Rasulüne düşmanlık eden, Allah'ın kitabına, Rasulünün sünnetine düşmanlık eden biri ise, ister bidat ehli olsun, düşmanlık ediyorsa, ister kafirlerden, ister münafıklardan, ister müşriklerden olsun, Hak ile amel etmeye düşmanlık ediyorsa buna sılayrayım yoktur. Ama düşmanlık etmiyorsa müşrik dahi olsa sılayrayım vardır. Mesela Esma Bekir radiyallahu anh'a Allah Resulü aleyhisselatü vesselam benim müşrike annem beni ziyarete gelmiş ona ada bulunayım mı diyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bulun diyor. Burada bakın ölçü yine Allah'ın kitabında. Mümtehine suresi 8-9. ayetleri. Yani baş tarafı İbrahim Aleyhisselam'ın babasına karşı tavrı. Babası. Siz bir olan Allah'a kulluk edinceye kadar sizinle bizim aramıza kıyamet gününe kadar düşmanlık girmiştir. Düşmanlık. babayla Uğul arasında bir düşmanlık. Devamında Allah Azze ve Celle hükmü koyuyor. Başka bir hüküm koyuyor. Sizi yurtlarınızdan çıkaran, dininizden dolayı düşmanlık eden kimselerle böyle olmayan kimseleri ayrıca diyoruz. ''Böyle olmayanlara iyilik ve adaletle davranmanızda, onlara ihsan etmenizde bir sakınca yoktur.'' buyuruyor. Demek ki bizim ölçümüz bu. Yani Allah için sevgi, Allah için buz, Allah'ın dinine göre şekil almalıyız. Bize dostluk etmeleri, bize düşmanlık etmelerine göre değil. Burası ayırt edilsin. Sana işte ekmek veriyordur, su veriyordur, aş veriyordur, iş veriyordur, bu sana. Dinine karşı nasıl? Bunları yapmasına rağmen dinle düşmansa senin ona düşman olman lazım gerektiğinde verdiği işi imkanı terk etmen gerekir. Senin dininle e, alakası nasıl? Buna düşman mı, dost mu? Mesele bu. Bizim insanlarla ayrılığımızı veya ber beraberliğimizi belirleyecek unsur bu olması gerekir. Yani vela ve bela, bela e, bu temel üzerine kurulu. Adam diyor ki işte biz seni çok seviyoruz hocam. Ama sen bidat ehline yanaşıyorsun. Yani bidat işliyorsun. Ama biz seni çok seviyoruz. O yüzden bize yani reddede bulunma. Böyle deniliyor adeta. Kardeşim beni niye seviyorsun ki sen? Yani bu beni sevmen sana Allah kadında hiçbir fayda sağlamayacak. Eğer batıl bir yolda gidiyorsan. Bırak yani beni. Allah'ın Resulünü sevse, eğer onun yolunda gitmiyorsan sana bir faydası yok. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kişi yani seven kişi sevdiğine itaat edendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı çok seven bir müşrik vardı. Müslüman oldu sonra. Hakim bin Hizam. Bunu da anlattık. Mekke döneminde Allah Resulü'nden haberdar oluyor ama Müslüman olmuyor o sıra. Fakat Allah Resulü'nü çok seviyor. Medine'ye hicret ettikleri zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bu Mekke'nin en güzel kumaşlarından alıyor, Allah Resulü'ne hediye getiriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söylediği şey şu. Ben bir müşrikten hediye kabul etmem. Yani Allah aracılığını çok seviyor. Bakın, hani e, ahlaki bir değer olarak insanların övmesi veya seni yermesi, senin halini değiştirmiyorsa deniliyor ya, doğru bir İslam üzerindeyse, bunun çok büyük önemi var. İnsanlar seni övüyor veya yeriyor. Bu senin halini, hatta yüzünün şeklini değiştirmiyorsa, sen adım adım bu akideye yaklaşmışsın demektir. Çünkü sana sen olduğun için sevgi gösterecekler ama dinden dolayı düşmanlık edecekler. Tam tercih de olabilir. Sen olduğun için seni eleştirecekler şahsi meselelerinden dolayı ama dinden dolayı seni sevecekler. Bu seni değiştirmeyecek, yolundan alıkoymayacak. Mesela Müslümanlar arasındaki ilişkilerde. Müslüman kardeş sana emr-ı bulundu. neyyan-ı mümk bulundu. İcabında katı, kaba bir söz de söyleyebilir. Ona tahammül etmen lazım. Allah için sevgi bu. Onu o olduğu için sevmiyorsun çünkü. Allah'a imandan dolayı. Yani vela ve bera Allah'a imandan dolayıdır. İmandandır dediğimizde eğer o üzerine düşenleri yapmıyorsa kardeşim yani Allah için sevginin, Allah için buğz etmenin, emri maruf, neyn-i münker veya buna benzer hakları eda etmiyorsa, o yapmıyorsa ben de yapmam diyemezsin. Çünkü sen onu o olduğu için değil, Allah için seviyorsan eğer, sen imanını terk etmediğin sürece bunu devam etmek zorundasın. O iman etmiyorsa ben de iman etmem diyemezsin. O imanın gereklerini yapmıyorsa ben de imanımın gereklerini yapmıyorum diyemezsin. Çünkü bizim akidemizde ameller imandandır. Yani biz kardeşlerimizle, iman eden kardeşlerimizle bu kardeşlerimizin güzel kaşı, güzel gözü için e, birbirimizi sevmiyoruz. Allah için bir araya geldiysek eğer bu davamızda samimiysek, kardeşim bana kaba saba da davransa, güzelce uyarsa da bu beni değiştirmemeli Bazen buna şahit oluyoruz. Diyoruz ki, kardeşim sen çok kabasın. Bak bu bana ne kadar güzel anlattı. Bu yanlış. Ben kaba bir şekilde de uyarılsam, güzel bir şekilde de uyarılsam bu beni değiştirmemeli. Bu yüzden ahlaki eğitimin akideye çok önemli bir etkisi vardır. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın muhatabı. Bir tanesine diyor ki, sen benim Allah'a ortak mı koşuyorsun? Yani Allah ve sen dilersen Diyen birisine. Allah Resulü muhatap. Kendinizi onun yerine koyun yani. Sen gayet samim bir niyetle yani aklına hiç kötü bir şey gelmemiş. Allah ve sen dilersen diyorsun. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam seni uyarmak için, yanlış bir sözlerine alıkoymak için sen beni Allah'a ortak mı koşuyorsun diyor. Ne kadar ağır bir söz. Biz kardeşlerimize karşı da buna hazırlıklı olmamız lazım. Bak kardeşim bu senin söylediğin çok tehlikeli şirke götürür dediğinde Olur mu canım sen tekirci misin demeyeceğiz. Söylediği hak mı değil mi biz buna bakmamız lazım. Hak geldiği zaman kişilerle değerlendirmeyeceğiz. İbn-i Mesud radıyallahu gelen rivayeti iyi düşünmemiz lazım. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kişi cennete giremez diyor. Büyük bir söz. Diyorlar ki Allah'ın Resulü birimiz elbisesinin, ayakkabısının güzel olmasını sever. Allah güzeldir, güzelliği sever. Fakat kibir... Hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir diyor. Yani bu ikisinin bir arada zikredilmesine dikkat edin. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile konuşan birisi. Kibir, hakkı reddetmek. Hakka karşı büyüklenmek yani. Hakkı reddetmek ve insanları küçümsemektir. Hangi insanları küçümsemek? Yani genel olarak bütün insanları küçümsemek de kafirleri küçümsemek değil herhalde. Sana hakkı getiren kişiyi küçümsemektir en başta. Ya hak bundan gelse deyip de, yani kişiye göre değerlendirdiğinde ya bundan ne olur? Peygamberler hep böyle reddetmişlerdir zaten. Yani şunu bile demişler yani, siz aşırı temiz kalmak isteyen kimselersiniz. Seçkinlerimizden değilsiniz falan filan. Yani Allah'ın peygamber olarak seçtiği kimselere bile beşeri bir takım kusurlar atfetmek istemişler. Yani insanları küçümsemek özellikle Hakkı getiren insanları küçümsemekle ilgili Yani insanlara baktığın zaman mutlaka kusur bulunur Onun sebebiyle Hakkı reddedersen Yani küçük bir insan Yaşça küçük olur, ilimce senden küçük olur Veya mertebece senden küçük olur Küçük bir kişi sana Hakkı söylediğinde Senin nesin kabarıyor da O hakkı reddediyorsan işte kişiyi Allah korusun Cennete sokmayacak olan kibir bu bu yüzden nefsimizi tevazuya alıştırmamız lazım. İnsanların övmesi, yermesi, bu değerlendirmeleri, yani kendi nefsimizde hesaba çekmemiz lazım. Ölçüyü hak olarak belirlememiz lazım. Sevmediğim kişi bile hakkı geldiyse bunu kabul etmek zorundayım. Sevdiğim bir kişi fatıla geldiyse bunu reddetmek zorundayım. Şeytan bile haklı söylediğinde hakkı reddedemez, ama şeytanı reddetmek zorundasın. Birisi de, batıl ehli birisi de hakkı söyledi diye sen onu öyüp göklere çıkaramazsın. Şeytanı nasıl hak söylediğinde öyüp göklere çıkaramadın gibi. Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü'ne? O çok yalancı kezüptür ama hakkı söylemiş diyor. Yani batıl ehli de hakkı söylediğinde onun batıl ehli olduğunu söyleriz. Sapıktır o ama bu sözü haklı. Bu doğru. Mesela kardeşlerimizden tevhid ehli, ehli sünnet kardeşlerimizden de birisi batıl söz söylese bu kardeşimiz ehli sünnettir. Doğru bir akide, doğru bir menheç sahibidir ama burada yanlış yapmış. Yanlış söylemiş. Bunu e, diyebilmemiz lazım. Yani ölçümüz hak olmalı tabii, hevalarımız değil. Allah yardımcımız Ömer olsun. Şeyde de sesinde de öyle demedim. Gerçekten kadın diyor ya, balalarımız sonralar efendim bize nikahla ilgili mehir değini şey diyor. Evet. Kadın, diyor. kadın doğru söyledi, Ömer yanıldı diyor. Yani e, bunun örnekleri sahibi arasında çok fazla. Yani İbn Abbas radiyallahu danışman seçmez. İbn Abbas radiyallahu anh'la çocuktur. Ömer radiyallahu yaşça çok daha büyük. Ama danışman olarak İbn Abbas radiyallahu seçiyor. İlk önce mesela bir seferinde... İbn-i Abbas anh, ümmetin ihtilafa düşecek olmasıyla ilgili bir şeyler söylüyor. Ömer radıyallahu anh çok zoruna gidiyor. Reddediyor onu. Sonra pişman oluyor, düşünüyor, haklı buluyor. Çağırıyor İbn-i özür diliyor. Ne demek istiyordun şimdi anlat diyor. Evet, şimdi Allah Azze ve Celle burada korkuyu çok genel zikrediyor. Yani özel bir olaya binaen, yani tefsirde malum kaide, sebebin özel oluşuna değil, lafzın umumi oluşuna bakılır. Burada korku çok umumi. Ayette düşmanlardan korkutma zikrediliyor. Yani onlar kalabalık, i̇şte siz bunların karşısına çıksanız yenilirsiniz... Çoluk çocuğunuz öldürülür. Onların eline geçer falan. Bu tip vesveseler. Ama bu çok daha genel. Allah'ın herhangi bir emri veya yasal söz konusu olduğu zaman e, hepimiz şeytanın bir şekilde vesveselerine muhatap oluyoruz. Zaten aklımıza gelen şeyleri düşünün. Yani işten, işten, işten mesela, rızık, rızık korkusu olur. İşte insanlardan uzaklaşma, işinden olma korkusu. Yani bu korkuların hepsi veya dayak yeme korkusu. Mesela şu an gündemde olan korku seni işitci sanırlar, sakalını kes demeleri. Yani bu bu ne biliyor musun? Şeytan dostlarıyla korkutur. Şimdi şeytan bazı insanları bazı insanlara vesvese verir. Bazılarını ise vesveseyle yanaşamadığı kimselere dil olur. Yani onların diline hükmeder. Adeta senin karşında şeytan dil olmuş. Onun dilini kullanarak sana konuşuyor. Sen dinin hani söylüyormuş gibi söylüyorduk zaten. Evet. Yani kimisi dava geçerek söylüyor da kimisi... Onlar eğer Allah'ı zikreden, yani şeytandan Allah'a sığınan kimseler olsalardı, bu tür söylemleri söylemeye cesaret etmezlerdi. Yani bu burada tamamen şeytanın e, tahakküm etmesi söz konusu. Kapıları açık bırakmaları sebebiyle. Eğer mesela sakallı kardeşimiz Allah'ı zikreden birisi ise, şeytan buna vesveseyle hakim olamaz. Eğer zikretmeyen, şeytandan Allah'a sığınmayan, gerekli önlemleri almayan birisi ise, şeytan ona garip gelir, sakalını da kestirir, başka şeyleri de yaptırabilir. Eğer zikreden birisi ise, yani Allah'ın şeytana karşı korunmuş bir kalesi gibidir zikir diyor hadiste. Hısnul hasin, yani korunmuş bir kale. O yüzden zikir kitabına Hısnul Müslüm, Müslümanın kalesi diye kitap e, ismi vermişler. E, bu hadiste geçtiğinden dolayı. Şeytana karşı koruyan bir kale. Buna mülazeme eden, devamlı yapan bir kimse ise sabah akşam zikirlerini yapan bir kişi ise Müslüman ona yanaşamaz. O zaman ne olur? Yanaşabildiği dostların dilini kullanarak ona vesvese vermeye çalışır. Yani onlar konuşur bu sefer dilli bir şekilde. Razı olsun. Hadi birisi bana şey bir de, Hacı Bayram'a gitti misin bu haftalarda? Hayır gitmedim dedim. Yer gideyim seni de dedi. Ben şimdi çaktım Dedim ki beni de mağdurlarda dedim sevineceğimse. Senin daha ne dedim? Dedi. Ya benim çoluğum çocuğum dedim mağdur olduğu zaman. Aha. Senin hoşuma mı gidecek? Sen ne demek istiyorsun dedim. Yanımda da birkaç kişi var. Ondan sonra işici mi ben ne yapıyor falan dedim. Anladım. Onlar da şimdi işici şeyler orayılar abi çevredekiler. Dedi, Abi o sözün katağının demektir. Abi bu iş içi mi değil ya, bu işin de çok efek burada şeydir, şudur, budur. Söylediği kelimeden bir pişman oldu. Bazen gayrı ihtiyarı çıkıyor da. şeytan işte demek Kaflet, gibi. kaflet Yani şimdi yani bu iyiliğini istermişçesine bu kapıdan geliyor. O kapı da değil, o He. kapı başka. Yani o kapıdan gelenleri ben hiç samimi bulmuyor mu? Hani sırf ortam icabı mı, senin yapmak laf olsun, laf olsun? Diye. Şimdi bu bu tür şeylerin dile getirilmesi belki sana etki etmez. Ama etrafta tamam. bulunan bazılarını avlamaya yarar. Mesela böyle bir niyeti varsa, yani mesela senin yolunun doğru bir yol olduğuna kanaat etmiştir. Tam belki adımlar atacak. Fakat bu korku sana söylenen bir sözle onun kalbine giriyor. Böyle de olur. Yani iblis diyoruz ya hiçbir boşluğu kullanmadan boş geçmesin. Boşta hiç mi diyelim? Efendim? O öyle bir şey değil. Onlar bazen böyle şeyler denir. Ona iblisin vesvese verdiğini bilerek yani bunu bilincinde olarak tövbe etmemiz lazım. Valla Allah'ı zikir şeytana karşı en güzel koruma yolu ya. Bu zikirlerin manasını söyleyebilirsin. Mesela Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter ve ona güzel vekildir. Bak sadece manasını söyledim mi düşünen insana yeter bu. La havle ve la kuvvete illa billah. Hareket ve kuvvet ancak Allah'tandır. Yani insan insanları bu, bu zikirlerin manasını düşünmeye yönlendirmek lazım. Tabi aslında iyiliğini de yani. Tabii. Aa, tabii yani sen onun tövbe etmesini mi düşünecek o? O ne Sana böyle gafletten veya bilerek veya bilmeyerek bir şey dediğinde sen onun günaha düştüğünü biliyor musun? Yanlış bir şey. Onun tövbe etmesi için an nasıl bir ortam geçecek Yani sen o adamdan <gülüyor> uzak... Yani, yani demek istediğim şu, bu zikirlerin sadece manasını söylemek, onu da zikretmesine. Mesela karşında gelecek, tevekkül görecek. Allah'a dayanma, Allah'ın ipine zımsıkı sarılma, bunu görecek Allah'ın nasıl sarılmayı. Bu mana yani Allah'ın hidayet etmek istediği kimseye açar yani. Bu manaya açar onun kalbini. Yani bunu Tabii. Orada, şey orada da söyleyebilirsin. Allah kuluna yeter. Hareket ve kuvvet ondandır. Bütün insanlar toplansa bir yere gelse Allah Resulü'nün hadisi bu. Sana zarar vermek isteseler, zarar dokunuramazlar. Bütün insanlar toplansa bir yere, cinler de dahil fayda vermek isteseler, bunu da dokunduramazlar. Yani tevhide yönlendiren bu zikirleri hatırlatacaksın. O zaman o şeytan da kahrolur zaten. Şeytan sizinle mücadele dostlarına evet.